Aleyhieli ve sahbi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in bu son gününde bayram gecesine kavuşmak üzere olduğumuz şu hassas dakikalarda, kıymetli anlarda sizlerle bir sohbet, Ramazan-ı Şerif'te son sohbet olacak. Bu sohbette inşallah bu mübarek gecenin yani bayram gecesinin faziletleri hakkında e, konuşmaya çalışacağım. E, ve yarınki sabah yani bayram sabahının tabii faziletleri bayram sabahında Allah'ımızın tecellileri ve bizlere lütfedeceği mükafatlarla ilgili rivayetleri zikretmeye çalışacağım. Rabbim Teala Cümlemizi güzelce dinleyip anlamaya muvaffak eylesin. Amin. Şimdi, ibadete ayrılması gereken geceler, ibadetle ihyası müsahap olan geceler, sene içerisinde 14 tane olduğu, Şaban Şerif Risalemizde belirtilmiştir ve bu 14'ün hepsi sayılmıştır madde madde. Bunlardan biri hiç ki bayram gecesidir. İki bayram gecesidir. Ramazan bayramı da, kurban bayramı geceleri de. Geceleri yani işte bu gece şimdi. Ramazan bayramı gecesi bu gece. Ertesi sabah bayram namazı kılınan gece yani. Bu hususta çok hadis-i şerif ve rivayet vardır. Şimdi insanları haberdar edelim. Mesaj çekelim, telefon açalım, sohbet başladı diyelim. Herkesi buraya yönlendirelim ki yani 4-5 tane en azından bayram gecesi hakkında hadis-i şerif ve rivayet zikredeceğim bunun üzerine e, kaçırmayalım. Yani insanlar da teravih bitti diye camiye de gitmiyorlar. Yatsıyı da cemaatle kılmıyorlar. Yatsıyı da cemaat yani normalde Ramazan'da giden adam bayram gecesi de gitmiyor. Ya, öyle bir zarar ki bu. Yani zaten yatsının farzının cemaati teravihden kuvvetlidir. Yani teravihden çok kuvvetlidir yatsının farzının cemaatı da. Ama Maalesef yani insanlarda tabii mesela teravide olan cemaat kadar yatsı, normal yatsılarda yok zaten. Yani kılmıyorlar anlamına gelmiyor ama cemaatle kılmıyorlar. Veyahut ufak cemaatlere razı oluyorlar, camiye gitmiyorlar. Buradan çok büyük zararda insanlar maalesef. Fakat bir de bu gecede olunca bu gecede küllün zararda oluyorlar. Çünkü gecenin ihyası çok kuvvetle müstehap, e şimdi yatsıyı cemaatle kılmayınca Zaten yarı geceye kadar ibadet cevabı kaçırılmış oluyor. Başka nafile kılamasa bile bir adam yatsıyı cemaatle kılsa yarı geceye kadar ibadet. Bunu kaçırmış oluyor. Büyük zarar. Sonra birçokları sabah namazınca da evde kılıyor. Efendim Bayram namazına çıkıyor. Bayram namazıyla arasında bir saat var diye. Ben nasıl camide bekleyeceğim bir saat şimdi diye. E sabah namazına kılmayan da var. Bayrama çıkıyor. Yani çok hasar var. Ahirette çok zararlarla insan karşılaşacak. Kafasını vuracak, duvar arayacak, kaya arayacak. Ben ne etmişim? Ne hayli etmişim? Ne hazineler, defineler önümden kaçmış gitmiş. Bunlara beni ulaşabilir miyim? Yani dünyada insan istediği zenginliğe ulaşamıyor. İstediği makama ulaşamıyor. Çatlasa, patlasa olmuyor ya yani dünyanın tabii kaderi var. Onu ileri gidemiyor. Ama ahiret huzusunda Mevla herkese aynı imkanları verdi. Yani herkes aynı zenginliği kazanabilir. Dünyada ben şimdi istesem de bir Koç olabilir miyim? Çatlasam olamam yani. O rızık taksim edilmiş. Onu dediğime veririm buyuruyor. Vermiş. E ama ahirette cennette büyük velilerden olabilirim. Velilerden, velilerin sevaplarından alabilirim. Hissedar olabilirim. Peygamberlerin bile cevaplarında hissedar olduklarına dair birçok rivayetler, teravilerde falan zikrediliyor. İnsanlar peygamberlerin sevaplarına bile ortak olabiliyor. Mevla böyle genel, genel geniş bir şirket yapmış, ortaklık vermiş yani. Evet. E şimdi biz burada, bu geceyi ihya ile neler kazanabilecek kazanabilecek durumdayken ne yapmıyoruz? Ya nasıl olsa Ramazan bitti, teravih bitti, yarın sabah da bayram namazı. Hiç hocalardan da pek bu bayram gecesi çok önemli diyene de çok rastlamadım. Faziletini okuyanlara rastlamadım. İnsanları teşvik edenlere rastlamadım. Maalesef insanlar bunu bilmiyor. Şimdi bakın kaç tane hadis-i şerif okuyacağım. Dikkatle dinlerseniz inşallah. Bayram gecelerini e, Allah-u Teala'nın zikriyle namaz kılarak e, vesaire ibadetlerle ihya etmek kuvvetle, tehkitle müstehaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta beyan da bulunmuştur. İbn-i Mace'de bu hadis-i şerif geçiyor. Ebu Mâmer radıyallahu anh ediliyor. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâme leyleteyl i'deyn mühtesibet. Her kim iki bayram gecesini ihlasla sevabını Allah'tan bekleyerek Allah rızası için kıyam yaparsa. Şimdi kıyam ne? Ramazan'da kıyamı ile tefsir etti bütün ulema. Saat Mekke'de bile teravihinin ilanı nasıl yapılıyor? Hani bize salat, teravih, haniyet diyoruz ya müezzine. Mekke'de teravih namazının ilanı nasıl yapılıyor? Mekke'de, de Şimdi Dün gece de yaptılar. Salatü'l-kıyam esabekumullah diyorlar. Ne demek Allah sevap verse? Salatü'l-kıyam. Teravihin adı neymiş? Hadi şeriflerden alıyor. Kıyam namazı. Kıyam yani Ramazan'ın ihyası. Kıyam ayakta namazın en fazla uzun durulan kısmı kıyamda durulduğu için zikrici cüz i kül kabilinden kıyam zikrediliyor. Namaz kastediliyor. Namazın tümü kastediliyor. Buna kıyam namazı denir. İşte bütün dünya buna kıyam namazı diyor Araplar. Onun Ramazan'ın kıyamı, Kadir Gecesi'nin kıyamını hep hadislerde teravi ile tefsir ettik. Peki bayram gecesi teravih yok. Her kim bayram gecesinde kıyamda olursa diğer. Bunu ne yapacağız? Bunu teheccüd namazıyla tefsir edebiliriz. Bir de bir namaz e, izah ettim dün. E, dünkü sohbette 3-4 kere tekrar vermiş Lale Gül kanalımız. E, o namazın... Ee, ...çok fazileti var... ...Rabbi İbni Haysem radıyaktan rivat ediyor. ...her kim bayram gecesi diyor... ...o namazı kılarsa... ...son secdesinden... ...başını kaldırmadan... ...zaten son secdesi de değil de... ...onu da bakayım tam tarifi söyleyeyim size... ...80 ve 81... ...dergi Temmuz sayısını almışsınızdır... ...ulaşmıştır, biraz erken çıktı bu ay... ...80-81'de bu namaz tarif ediliyor... Ee, ...yalnız namaz bittikten sonra... ...secdeye kapanılıyor... Bu secdede ezbere bilen ki ezbere okur Ezbere bilmeyen biri okur o tekrar eder Çünkü hacet namazı Hacet secdesidir namazdan çıktığı için Biri söylese o da tekrar edebilir Namazda etse namazı oğuz Namazın dışında edebilir Bu duada 80 kısa bir dua Günahların affı için Ramazan orucunun Teravihlerinin kabulü için dua buluyor Bunu yaparsa diyor Son o secdeden Yani başını kaldırmadan Hacet secdesinden başını kaldırmadan Rabbime yemin ederim ki dünyanın en büyük günahlarını da işlemiş olsa, en günahkarlardan fazla günahda olsa, başını secdeden, kaldırmadan affedilecek diyor. Ve efendim Allah ona ceza vermekten vazgeçer. Ramazan'da yaptığı ibadetler kabul eder. Şimdi ben bu Rabbi İbni Haysem, Abdullah İbni Mesut'ten rivayet ediyor. Radıyallahu anh. Bunlar kafadan konuşulacak şeyler değil. Sahabe zaten Sahabe'de bir, bir rivayet mevkuf da kalsa sahabe kafadan konuşamaz ve misluhada laikul illa'ın belâ şu namaza şu sevap var şeklinde o namazın tarifi falan Resulullah'tan duymadan kendi kafasından diyemez çünkü bu gibi rivayetlerde sahabede kalıyorsa bir şey anla ki Resulullah'tandır sallallahu aleyhi ve sellem yani bazen isnadı vaz arasında bizim yaptığımız uslup şekil değişikliği gibi o namazı tarif eder yani ben Resulullah'ta işittim demeyebilir ama kesinlikle işitmiştir ama bize bir Mesut da yeter. Çünkü bir Mesut kafadan konuşacak biri değil. Bu namaz 80-81'de tarif ediliyor. Kaynakları zikredilmiş. Her kim bayram gecesinde kıyam yaparsa. Kıyamı budur. Akşam ezanından sonra yatsıdan evvelde kılınabilir. Yatsıdan sonra da kılınabilir. Bunda tesbih namazına çok benzeyen yönü. Bir tek o 4 rekattır bu 10 rekattır. Ama subhanallahü elhamdülillahü la allahu akbar. Onda da 300 kere bunda da 300 kere. Yalnız söylenecek yerleri biraz değişiyor. Namazın tarifini sohbette yaptım. Rabbim bu gece amele muvaffak eylesin. Bana da kuvvet versin. Bana da becertirsin. Size de becertirsin. Çünkü bayram gecesini ibadetle geçirirse kıyam yaparsın. Kıyam namaz. Teravih namaz. Ama bunda teravih yok. Bu da teravihden fazla tutar. Ha yarım saatten aşağı kılınmaz bu namaz. Aşağı kılınmaz. Ben sana söyleyeyim. Üçcü Sübhan'ım Aleyhamdülillah ile kılındığı için. o nekat bu bir teravih kadar eder yani en az. Onun için kıyam diyor. Kim? Ha illa bu namazı ben kılamadım. E kılamadıysan Kur'an okursun, zikredersin, teheccüd kılarsın. Yani ibadetli ihya meselesidir tabii maksat. E, burada illa bu namazı demiyor. Ama madem böyle bir namaz varit oldu, hadis-i şerifte, ondan dolayı ben kıyam olarak bunu örnek olarak gösteriyorum. Böyle bir hadis-i de var diyorum. Ayrıca çok özel müjdeler var. Niye kaçırırsın? Muhtesiben sıvallı arzat için kalkacak. Millete gösterişe desinler beyazlar yok efendim işte insanlara sen kıldın mı kaktım teşvik edelim vaaz edelim vaazlara birbirini ulaştıralım ama yani böyle özel telefonlarla işte ben kılıyorum şimdi sen de kılıyor musun falan yani bu şeylere girmeyelim çünkü ihlas sıfallah saati için olması gereken bir şeydir eğer bayram gecesini ibadetle geçirirse lem ye mut kalbu ye me temutul kulü. kalpler öldüğü gün onun kalbi ölmeyecek buraya alimler ne mana veriyor ben bunu manasını çok aradım şehirlerde. Kalbi ölmeyecek ne demek? Kalplerin öldüğü gün ne demek? İşte ölüm anında panikleme demek. Peki onun kalbi ölmeyecek ne demek? İman nuru sönmeyecek, kafir ölmeyecek. En çok korktuğumuz şey ne? Kafir olarak ölme tehlikesi var. İnsanlar son nefeste imanı kaybedenler var. Kalbi ölmez. Yani kafir ölmez. Nereden çıkartmışlar şarihler bu manayı? <gülüyor> Ev-i menkâne Hangi? Hazreti Hamza ki ölüydü biz onu dirittik. Kime ölü dedi? Kafir, ol, kafir iken Hazreti Hamza'ya ölü diyor. Sonra onu biz dirittik. İşte İslam'la hayat verdik. İşte buradan ayetten mana veriyorlar ki kalbi ölmez ne demek? Kafir olmaz. Yani son nefeste imanlı öleceği kesin. İki bayram gecesini senede ibadetle geçiren kesin Müslüman ölecek. E Müslüman ölen de mutlaka cennetlik yani. Onun çok büyük müjde var bu bayram gecelerini ya da. O sonra Hadis-i Şerif'te ne vurdu? Lâ mevka. Ölülerle oturmayın. Ya ölülerle kim oturacak? Ölüyle oturulup kalkılıp arkadaşlık edilir mi? Sordular kimdir? Dünya ehlidir buyurdu. Yani dünya ehlinin kalbi ölü. Onların işleri güçleri araba, telefon, cep telefonunu değiştirmek, arabayı değiştirmek, para para kazanmak, bir ihale kazanmak. Adamlar dünyacı. Bunları ölü diyor Hadis-i Şerif. Ölülerle oturup kalkmayın. İki dakika oturursun bütün ibadet zevkin gider. Sen de bakarsın ey vah neler kazanıyor ben kazanamıyorum görüyor musun biz enayi miyiz falan Dünyacı olursun 13'ün kalbi ölmezin bir manası da alimler ne demişler Dünyayı ahirete tercih edenlerden olmaz İki bayram gecesini ibadetle geçir sana iki tane garantisi var Biri kafir ölmeyeceksin iki dünyacı olmayacaksın Bak zengin olmayacaksın demiyoruz Zengin çok zenginler var dünyacı değil Çok da fakirler var dünyacıdır Dünya katte olandır. Seni meşgul edendir. Seni zikirden, namazdan, ibadetten alıkoyandır. Adam zengindir. Allah'ın kaderi zengin. Ne istediğime verin buyuru Ama adam senden benden takva ibadeti fazla yapıyor yani. Ben öyle zengin de tanıyorum. Onun için dünyacı olmayacak. Ne demek dünyacı olmayacak? Dünyayı tercih edip ahiretin amellerini geri itenlerden olmayacak. Bu çok büyük müjdedir. İki can saadeti bu müjdeye bağlıdır. Bir, dünyada ahireti tercih eden de olmasın ölürken de müslüman ölmesi. Bu ikisi iki bayram gecesini ibadetle geçirene garantilenmiştir. İbn Mace hadisidir. O sahihtir. Bu hususta da ne kadar müjdeler var. Yani 13'ün mesela Muhazzib'in Cebel'den aldığı rivayet edilen hadis-i şerif okuyalım. Senede 5 gece var. Bunları kim ihya eder? İhya canlı tutmak. Yani uyanık Kur'an okuyarak, zikrederek, salavat-ı şerife getirerek, istiğfar ederek, kaza namazları kılarak öyle adam diyor benim dolu kazan var. Biz de ona yani bu ihya sayılır mı? E sayılırız. E, e, iki rekat teheccüd kıl geri kalan kazanı kıl derdi Efendi Hazretleri. Kazası olan borcunu ödesin de. Ama iki rekat teheccüd kıl derdi. Hanefi mezhebinde nafile kılma izni var derdi. Onun için efendim işte kazası olanı kaza namazıyla geçirebilir bu geceyi. Mutlaka. Yalnız Kıyam tabirini alimler izah getirmişler. Diyorlar ki yani bunu gecenin ne kadarını ibadetle geçirirse kaim sayılır. Bu hususta kuvvetli görüş, cumhurun görüşü diyorlar ki gecenin ekserisini ibadetle geçirirse. Gece bir avuç zaten üç buçukta gece bitiyor. Ee, ama bazı alimler demişler ki bir kısmını da ibadetle geçirse olur bir kısmını. Ha tabii akşam yatsı zaten etek o mecbur. Onu demiyoruz. Nafile ibadetlerden bir kısmını. Ben bunu Şaban Risalesi'nde sayfası 5-10 sayfa izah ettim. Yani ihya nasıl olur? Hangi sureler gece okunması sünnettir? O sünnete ihya dersen ölmüş sünneti ihyadan yüz şey sevabı olur. İhya'nın çeşitleri var. Namazsa zaten tarif ettikse 80. sayfada namazı bakın ihya. Ama Kur'an okuyacağım. Hangi surelerle ihya olur? Duhan suresi, secde suresi, mülk suresi. Bunları tek tek faziletlerini beyan etmişim. Orada belki de 10 sayfaya yakın bir geceyi ihya etmek istiyorum diyen adam neler yapabilir? Çeşitler sunuyorum yani. Yapması farzdır demiyorum. İhyanın çeşitleri çoktur. Bir adam oturur sifle la Allah der, hiç namaz kılmaz. O da ihya olur yani. Geceyi diyorum yani. Nafile namaz kılmaz demek istiyorum. Anladım? Bir adam oturursa sifre Ben bir çekse bir saat iki saat ihyadır. Çekse bin, ta, bin tane on tane denestavrula çekse ihyadır. Bir adam da devamlı kaza kılsa hiyadır. Bir adam teheccüd kılsa hiç zikretme vakti kalmasa. ete namazla zikirdir. Belki salateli zikri. Anladınız mı? Ama bir de faziletli olan sureler var. Hangisini okursam daha eftal olur. Sünnet hangisini? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar 114 sureden hangilerini gece okurdu? Hangi gece hangisini okurdu? Bunları yazmışım. Bu Şaban Risalesindedir. Tam sayfayı arkadaşlar söylerlerse bir 10 sayfalık bölümde ben size bildiririm yani rakamını. Şimdi unutuyorum kitaplar birkaç baskı oluyor Değişiyor Efendim 5 geceyi ibadetle geçirene Cennet vacip olur Kesinlikle girecek İyi o zaman 5 gece ibadet edeyim 15 gece yatayım Sen öyle zannet Zaten bu 5 geceyi ihya etmek kime nasip oluyor <gülüyor> Cennetliklere nasip oluyor Aa bak şimdi Ramazan bitti adam Bu gece yatacak aşağı Benim sohbetim herkes dinliyor ki Ne haberi var Bu 5 geceden haberi yok işte şimdi Bayram gecesinin hadisini bak şimdi demir okuduğum hadisi hiç duymamış insanlar var. Bu Müslümanlar çoğu duymamıştır. E, bayram gecesi hiçbir ibadet yapmıyor. Çünkü neden? Bayram namazına gideceğiz diyor. İşte cennet kime nasipse zaten kesin ona nasip oluyor bu beş gece. Siz duyanlardansınız duyuranlardan da olun. Bir de amel edenlerden olun. Bu beş geceyi şimdi tek tek sayamıyorum. Bizi ilgilendiren Leylatül Fıtır, Ramazan bayram gecesi bu beş geceden biridir. Her gecesinde onunla ilgili konuşalım. Bunda berat gecesi var vesaire var. Bu gece beş geceden biridir. Senede beş gece ibadetle geçiren kesin cennete geçir. Hiç şüphe yok. Bu muazimli Cebel'den rivat ediyor. Onun sonra Ebu Muhammed'e radıyallahu teala Hazreti Ebu Muhammed büyük yüce sahabidir. Ondan rivat edilen hadis-i şerif 5 sulleya lillâ turaddû Senede 5 gece var dua asla reddolmaz. Kesin kabul olunacak yani bak. Hadis var. Hadis demek hadis ayet. 5 gecede dua reddolmaz. Bayram gece. Birinde de Leyletül Fıtır Ramazan bayram gecesini sayıyor. Yine ben ilgili konumuza geliyorum. Bu geceye geliyorum. Öbürlerini konuşursak diğer konuları hiç konuşamayız. Yani. Diğer geceleri saymıyorum. Bu gece yapılan dualar asla reddolmaz. Hele ki seherde. Yani şimdi artık bir buçuktan sonra falan gecenin sonuçta biri kalıyor. Birden sonra bile yani bir, bir buçuktan sonra. Zaten iki saat kalıyor imsa. 13'ün o saatte zaten Mevla Teala hel minselin var mı bir şey isteyen nidâttı. Her gece o saatte seherde nidâ der. Buhari hadisinde geçer. Ama bayram gecesi, Ramazan bayramı gecesi olduğu zaman asla reddolmayacak. Ya benim mesela ne dertlerim var, ne sıkıntılarım var. Yani birkaç sıkıntılar bu arada üzerime çok geldi. E şimdi onlara bir dua yapmam lazım işte. Aklım başımda olur inşallah. Ya yaptırır mı öyle? Kabul edeceği duayı yaptırır kurban olduğum. Kime dua kapısı açıldı bilsin ki ona kabul kapısı açıldı. Ya, ya. Ama bir adam diyor ki ben Kur'an okuyacağım. Niyet ediyorum Allah'ın zikriyle ile meşgul oluyorum. O da beni mahrum etmez. Hiç ağzından dua yapmasa bile Kur'an okuması dua yerine geçer. Çünkü Kur'an okuduğundan dolayı benden bir şey isteyemeyen Hani vakti kalmayan kuluma ataydı yoktala <gülüyor> Özel konularını arz edip de isteyenlere verdiğimden daha fazlasını veririm Ben Kur'an ve zikri. Hadisi kursiyder. Kur'an ve zikir onu meşgul ettiğinden se i̇şte bir saatte de tarikat dersini yaptı, yarım saat teçrüt kıldı, Kur'an okudu falan falan gece bitti. E ya ben oğlumun isteği için dua çektim Edemedim. Mevlaba birer ki. Kur'an'ımla zikrimle meşgul oldu. Orada özel isteklerine vakti kalmadıysa isteyenlere vereceğimden daha fazla faziletlisi vereceğim. Çünkü neden? Ee, zikir duadır. Kur'an okumak dua yerine geçer. Mevla ile meşgul oluyorsun. Ama birkaç dakikada insan özel acetten istemek o da sünnette var. O da sünnette var. Bu duanın etti olmaması bu gece hakkında bize çok büyük bir fazilet bildiriyor. Yani bu gece değerlendiren. Yine hadis-i şerifte buyuruyor. Yu Senede dört gece kişinin kendisini ibadete tahsis etmesini başka hiçbir iş yapmamasını çok seviyorum. Ve beğenirim ve çok hoşuma gider. Şimdi bu dört geceyi sayıyorum. Birisi de Ramazan bayramı gecesidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ramazan bayramı gecesinde bir adamın kendini ibadete ayırmasını başka işlerle meşgul olmamasını çok severim. Yani sünnettir. Sünnetten öte bir şey mi var? Bunu da e, size beyan ediyorum bu geceyle alakalı olarak. Ondan sonra efendim Ömer İbni Abdülaziz e, büyük zat makamı 5. halife yerinde 4. halifeden sonra gelen e, en hayırlı zat efendim. Bu mübarek zat Basra valisi Haccaci İbni Ertat hazretlerine onun Basra valisi Haccacı zalim değil yani. Her haccacı haccacı zalim zalim değil. İsim benzerlikleri. Haccacı ibni Ertate diye geçiyor. Bu zat basta valisiymiş. Ömer ibni Abdülaziz zaten Hazreti Ömer'in torunu. Hazreti Ömer'den sonra en adaletli adam. Yani o zaten o, haccacı zalimle ne işi var? O, onun dönemi de değil zaten. Ee, o valiye mektup yazıyor. Valiye diyor ki mektubunda işte bak diyanet reisi olan adam bile şu anda bu konuları millete anlatmıyor. Senede kaç ne ibadet yapın. O zaman devlet reisi valiye bunu yazıyor. Genelge olarak. Genelge olarak. Şimdi diyanetten sorumlu, din işlerinden sorumlu adam bile millete şu namazı kılın demez. <gülüyor> ne acayip zamandan zamana geldik ya. Devlet reislerinin valilere şu geceleri ibadetle geçirin yazdığı dönemlerden diyanet reislerinin kalkıp peygamber olsa şimdi sakalını ziyaret ettirme yasaklardı dediği döneme geldi devlet Reissleri nasılmış eskiden ya valiye yazdığı genelgede aley gibi bir <gülüyor> se senede dört geceyi aman bırakma uyuma ibadettle İhya et feyn Allah Tehu rahmete ifrar Allah dört gecede rahmeti boşaltır diyor yani her gece diyelim ki bardaklan taslan kovalan mesela yani misal ifrah ne demek ifrar ifrar işte Boşaltmak demek. Boşaltma yani ne kadar rahmeti varsa hepsini yolluyor bir anda. Dört gecede rahmetini boşaltır diyor. Hiç bırakmaz bir tane ezi. Eksik bırakmaz diyor. Bu dört geceden biri Ramazan bayram gecesidir. Yani bu gecedir. Bu şimdi birazdan gireceğimiz gece. Bunları ben yazıyorum ama anlatmasam siz onu unutuyorsunuz. Okumuyorsunuz. Bu gece olduğunu düşünmüyorsunuz. Bütün ibadetleri kaçırıyorsunuz. Yani mecburuz bir daha konuşma. Her sene konuşacağız. Konuşacağız. İçimizin adı ne? Millete zikri ameli teşvik edeceğiz yani. <gülüyor> Ondan sonra Halid ibn Ma'dan... ...radıyallahu teala... Tabi'nin ullarındandır. Bu zat... Tabi hep sahabeden de işitmişler. Buyuru, Senede beş gece var. Yaz bu rivatlerde hep beşi saymadım size. Sadece bu geceyi saydım. Çünkü onların arasında farklılıklar var. Birinde Recep'in ilk gecesi geçiyor. Birinde 27 ...Miraç gecesi geçiyor. Birinde... Anladınız mı? Başka bir gece geçiyor. Ama ben size ne anlatıyorum? Müşterek olan... Bu bayram gecesinin müştereken zikredildiği rivayetleri anlatıyorum. Bize şimdi ne lazım? Bu bayram gece. Bayram gececi hepsinde geçiyor. Bak 5-6 rivayet deminden bir baktım. Ya baktım hepsinde Leyletül Fıtır, bayram, Ramazan bayram gececi vardı. Hepsinde var. Yani müştereken. Öbürleri belki bir rivayette var, ikisinde yok. Bu hepsinde var. Senede 5 gece var diyor. menvaza vazhaba kim bunlara devam ederse işte mesela. Geçen bayramda ne yaptın? Elhamdülillah ben yine bu namazı kıldım. Evelki bayramda ne yaptın? Evelki bayramda ne yaptın? Cık. Vazabe demek, devam etmek demek. Bayram gecesi senede bir gecede, yahut yani iki bayramsa iki, iki tane gece var. Ama her sene var. Bayramın adı nedir Arapçada? Eid. Niye Eid deniyor? Tekrar tekrar dönüyor, geliyor. Avdetten geliyor kökü. Yani dönüşten geliyor. Onun için, şimdi e, buna devam etmek için bu seneden başlayanlara da söylüyorum. Önümüzdeki yıllara da niyet edin. Allah bana ömür verdikçe bayramlara kavuşturdukça her bayram gecelerini ihya edeceğim, ibadet edeceğim. Bu namazları, zikirleri yapacağım. Böyle niyet ederseniz bir daha sene bayrama çıkmasanız bile Allah sizi müteavimlerden yazar. Devam eden sayar. Ölürsen. Kalırsan zaten devam edersin. Onun için kim bu geceleri ibadetle ihya'ya muvazabet. Muvazabet devam etmek demek. Onun için bu gece yetmez yani. Her bayramda böyle yapacağız inşallah. Ben hep bayramımız dostların bayramı gibi olsun dediğimden kastım budur. Dostlar bu namazları kılarak geceyi ihya ediyordular. 80. sayfa. Dergimizin 80. sayfasında namazın tarifi var. Peşine okunacak duası var. Hacet secdesi var. Öyle rastgele de kafana göre takıl değil yani. Onu bakın dergden. Şimdi birincisi diyor bunlara devam etmek. Yalnız iki şart koşuyor raca sevabı sevabinle. Sevabını Allah'tan umacak. Yok böyle namazlar var mı? İşte bayram gecesini ya kaynağı zayıf mı, şişman mı falan. Cık, böyle bir şey yok. Ve tasdikan bir vaadine müjdelerini tasdik edecek. Bir insan فزületün, Kime diyor Allah'tan bir fazilet, bir rivayet ulaşır da بيه, onunla amel ederse tamam mı? E, amel ettiği zaman sevaba, sevabına ulaşır diyor. Ama eğer ki o faziletin o müjdeye inanmaz da şüphelenirse amel etse bile sevabını alamaz diyor. Amel etse bile cevabını alamaz. Neden? Kalbinde tasdik yok, şek ve şüphe var. Bak burada ne buyuruyor? Sevabını Allah'tan bekleyecek. Yani ihlas. Bir de müjdesini tasdik edecek. Ben şey okuyorum şey işte başını cehennemden kaldırmadan günahlar affolur. işte Allah Ramazan'ı kabul eder. Bunlara inanacaksın. Bunlar kitaplarımızda zikrediyor alimlerimiz. 500 sene, 1000 sene evvel eserlerde kıymetli ulemalı muhaddisler yazdılar bunları. Vaadini tasdik etmeyen iflah olmaz. Eğer ki bu 5 gecenin ibadetine devam eder, sevaplarını Allah'tan bekler, müjdesini de tasdik ederse, edheleullah Allah onu mutlaka cennete girdirecek. Bu 5 geceyi anlatıyor işte. Bu 5 geceyi anlatırken mesela diyor ki Şaban'ın yarı gecesi diyor. Gecesini ibadetle hiyader, gündüzünde oruca niyet eder diyor. Böyle sayıyor. Her geceyi sabahıyla sayıyor. Ramazan bayram gecesine gelince ne diyor? Leyla fıtır bu beş geceden biri. Ramazan bayramı gecesidir. Yakum leyla gecesinde kıyamla yani namazla geçirir. Ve yuftıru nehara. Bayram günü oruç tutmak yasak olduğu için. beratta da oruçlu olur diyor mesela. Diğer günlerde oruçlu olur diyor o beşten diğerlerinde. Bayram gecesine gelince ne diyor? Sabahında yemek yer diyor. Yani yemek yer ne demek? Oruca niyet etmez diyor. Onun için yarın dergide yazdım, bu gece okuyun dedim size. Dergide e, 82. sayfadan başlıyor. Efendim 85'e e kadar devam ediyor. Burada bayram gecesinin ve gününün vazifeleri. O vazifelerden biri de ne dedik? Bayram namazına çıkmadan evvel evde mutlaka imsaktan sonra, imsaktan önce değil, imsaktan önce oruç tutan da yiyebiliyor. Oruç tutmadığını, oruçlu olmadığını göstermek için imsaktan sonra mutlaka tatlı bir şey yemek, sünnet. İlla tatlı bir şey değil, mutlakası tatlı için değil. Yani mutlaka bir şey yemek. Tatlı olursa sünnettir, hurma olursa kuvvetli sünnettir. Bir de sayı tek olursa kuvvetli sünnettir. Mesela bunları burada okuyun. Yani hemen derginizi alın, dergide de hemen açın. Bu gece geldi, o gecenin vazifesi ne? Yarınki gün hangi zikirler? 400 kere bir zikir var, bayram namazından önce yapılacak. İmam hutbe, vaiz konuşurken sen zikrine devam et. İçinden o zikrini yap. Bayram namazına kadar 400 kere yetiştiriliyor. La ila illallah, dehele illa işte. Onun ne kadar müjdeleri var. 300 Sübhanallah ve diyor. O günün içinde olur. Yarınki bayram gün. Ölülere sevap hediye ediliyor. falan felan. Bir insan vazifesinin günü geldiği zaman o vazifeyle ilgili kitabı, yazıyı neyse hazır eder. Eh, ahiretini düşünen, cennete girmek isteyenler Ahireti kazanmak isteyenler önünde bir takvimi olur, bir cetveli olur. Gecesinden, gününden haberdar olur. Bayram gecesi gelmiş adamın haberi yok. Sabahında tekbir mi getirilecek, sesli mi getirilecek, sessiz mi getirilecek? İşte kurban bayramında kaç namazdan sonra tekbir, teşvik... Te e, hiçbir şey bilmiyor adam bu böyle. Böyle cennete gire girecek adamlar böyle yapmıyor ya. Yani. Yapmadılar yani. Cennete girenler hep bunlarla amel edenlerdir. Ve bu zikirlerden kafir olanlardan nerede cennette adam bulacaksın? Onun için e, bu beş gecenin ibadetini önemli arz etmişler. Biri de Ramazan-ı Şerif bayram gecesi olduğunu beyan etmişlerdir. Yine bir hadis-i şerifte Ayşe annemiz radıyallahu anh'a rivat ediyor. Yeftehullâhu'l-gayrâ sehhen fiyarbâ'ile yâh. allah Teala bütün hayırları senede dört gece açar. Ama nasıl açar? Kapıları açtıkça, açtıkça, açtıkça bir rahmet kapılarından, hayır kapılarından bir kitli kalmaz. Bu dört geceden birinde Ayşe annemiz yine Leyletül Fıtır Ramazan bayramı olduğu gece. Hadis-i Şerif Resulullah buyuruyor. Ayşe annemiz raviyesidir. Yani, rivayet ondan geliyor. Yoksa i̇şte Resulullah beyan edebilir bunları. Kimse kendi kafasından dört gece, beş gece diye nasıl tayin edecek? Hadis-i Şerifler vahidir. E Resul Mevla'dan geliyor. Evet. Ben size bu kadar fazilet anlattıktan sonra. Şimdi... Başlıklara da tekrar edeyim. Evvela ne diyoruz? Bayram gecesi namazı. Dergide 80. sayfa mutlaka bu namazı kılıyoruz. Ee, faziletine eriyoruz. Bayram gecesi okunacak bir dua. Çok önemli Ramazan'ın kabulü için. 81. sayfede Cafer Sadık Efendimiz rivat ediyor. Mutlaka amel edelim. Ondan sonra... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve Kurban bayramında okuduğu mühim bir dua. Kuvvetli sünnettir. Ben ilk buldum. Bu sene ilk amel edeceğiz beraber. 81. sayfada. Sonra bayram gecesi okunacak tekbirler ve sabahında yapılacak vazifeler. 9 madde. 82, 83, 84. Bayram gününün zikirleri. 84, 85. Buraya kadar dergi önünüze alıyorsunuz. Sırayla vazifeleri yapıyorsunuz. Zikirleri yapıyorsunuz. Namazlar kılıyorsunuz. O zaman benim bu Gecenin fazileti hakkında anlattıklarımda nasibinizi alıyorsunuz. Yoksa enayi ve avanak oluyorsunuz. Ahirete eli cebi boş müflis gibi çıkıyorsunuz. Yandım Allah diye milleti kazananları görünce de vay ben neler kaçırmışım ya kafayı da duvara vuruyorsunuz. Kaya arıyorsunuz. Efendisler öyle der. Kaya arayacaklar derdi ahirette. Kafayı şu duvara bir vurayım da dümdüz edeyim diye derdi. Kaya arayacaklar. Niye? Pişmanlık günü. Ahiret pişmanlık günü. Kötüler zaten pişman. İyiler diye pişman, daha fazla yapmadık diye pişman. Çünkü neden? Adamın zaten çulsuz, O ot tocakken. Ama bir adam 50 tane altın alabilecekken 10 tane de kaldığı zaman ne diyor? Ulan diyor. Nasıl 10 taneyi de görünce hepten hepten dertleniyor. Ulan burada 50 tane Allah bilirken nasıl 10'da kaldık biz diyor. Onun için. Şimdi bayram sabahı Hafız oradan iki dakika kaldı. Niye iki dakikası ya? Burada bayram sabahının müjdesini anlatacak. Kısa bir şey onu da beyan edeyim. Hadis şeriftir. Beyhük şuabü'l iman da bütün kaynaklarda zikrediliyor. Dedim ya, hiçbir Diyanet hutbesinde bayramlarda bu hadisi duymadım Türkiye'de. Araplarda duydum ba bayram yaptığımda. Feyzakehanet Leyle'ül bayram gecesi olduğu zaman, yani bu gece, Sümmiyet Caize. Bu gece ikramiye gecesi deniyor. Neden? İşçiye ücreti ne zaman verilir? İşini bitirdiği zaman verilir. Bu gece iş bitti, teravih bitti, oruç bitti, yarın oruç yok. E bu gecede teravih yok, ikramiyeler bugün, bu gece verilecek işte. Onun için kıyam, onun için zikir, onun için dualar reddolmuyor. Bayram sabahı olduğu zaman allah Teala meleklerini bütün şehirlere salar. Müslümanların bulunduğu bütün şehirlere şimdi melekler inecekler. Efendim yayılacaklar. Trabzon, Rize, Girasun her şehirde fehbitun eylel arz yere inecekler. İstanbul, Ankara zaten fehkumun ala sokakların başlarını tutacaklar. Şimdi İstanbul'da kaç sokak, kaç mahalle var? 5 bin, 10 bini geçer bekliyor. her sokağın başında melek var. Bütün İstanbul'un sokaklarında melek. Ankara'nın, İzmir'in, Pakistan'ın, Hindistan'ın, Çin, Doğu Türkistan'ın, Dünyanın neresinde Müslüman var? Fasından, Yemenine, Amerika'sından, Rusya'sına, kutuplarda bile Müslüman var. Her sokağın başında melekler inerler. Yarın sabah neler oluyor? Bir şeyden haberin yok. İhtilal olsaydı hemen bakar Aa, askerler yolları sarmış, girelim eve kaçalım. E şimdi melekleri görmediğin için ne büyük işler oluyor, haberin yok. Sokakları salarlar. Fe yünâdûne bi azze ve cellîlel Melekler öyle bir sesle bağırırlar ki Allah'ın bütün yarattıkları işidir. Cinlerle insanlar işitmez. Ne dediydim size? İmtihan olsun diye. E cinlerle insanlar duysa e bu kadar Allah'ı inkar eden salak var, manyak var. E şimdi bunlar ne diyecek? Sesi bu duysa. Nereden geliyor bu ses ya? Demek Allah varmış. Şimdi benim o Diyanet yaptığı yaptığım şey yorumlarına bakıyorlardı. Yorumda diyor ki bir tanesi yani İmam tipte arkadaşım var diyor. Cinlere inanmıyorum. <gülüyor> Dolayısıyla adam görmediği şeye inanmıyor. Adam İmam Hatip'te, ilahiyatta cinler inkar eden var. Mustafa İslamoğlu, e, Cuma hutbesinde cinler inkar etti. Onun için insanlara, cinlere duyurtmuyor Mevla. Niye duyurtmuyor? İşte imtihan işte. Onun için bunlarda yok ya diyor böyle şeyler. Halbuki var. Ne diyorlar? Ya Muhammedin, ey Muhammedin ümmetleri sallallahu teala aleyhi ve sellem. Uhrucu ila Rabbin kerim, yutil cezil ve afu aniden bil azim çok kerem sahibi Rabbinizin huzuruna çıkın. Bayram namazına çıkış Mevla'nın huzuruna çıkıştır. Kadınlar bayram namazına gidebilir. Camide yer varsa gidebilir. Fakat bizim camiler buna yetersiz. Erkekler bile sokakta kaldığı zaman da kadınlar nerede kılacak? Onun için şu anda bayram namazına gidebilirler. Gitmeleri de sünnette vardır. Vardır. Ama ama Bizim Türkiye'de maalesef cami çoktur ama kadınlara yer yoktur. Yer olmayınca da nasıl gidecek kadın? Esasen öyle yerler, öyle büyük camiler yapılacak ki. Kerem sahibi Rabbinizin huzuruna çıkın. O bol bahşişler veriyor. Büyük günahları affedecek. Bol bahşişler verecek. On sonra musallaya gelirler. Musallayı siz cenazenin konduğu taş diyebiliyorsunuz. Musalla namazgah demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerden sığmıyor diye, kadınlara yer kalmadı diye... Bayram namazlarını hep nerede kıldırırdı? Musallada. Yani Gamame Mescidi, o bulutun gölgelediği mescid, Hazreti Ebubekir'in Bekir'in mescidi denen e, selam kapısı, Babus Selam'ın sağ tarafına düşüyor. Oradaki sahrada kıldırırdı. Kadınlar da gelirlerdi. Eğer derdi ki haiz olanlarınız varsa, onlar bizim namaz kıldığımız sahaya girmesin. Onlar dışarıda dursun derdi. Ama öbürleri namaza da uyacakları için hayızlı değillerse onlar derdi erkeklerin arka safında Saf tutsunlar derdi. Bukhari'de de var bu. Musalla namazgah. Bütün insanlar esasen bayram namazı, cuma namazı bir şehirde bir yerde kılınır. Bir şehirde bir yerde kılınır. Onun için Dicle'nin üzerindeki Bağdat'taki köprüyü ne yaparlardı? Tahta köprüyü e, açarlardı. Niye açarlardı? Arayı açarlardı ki iki taraf ekli olmasın. Orada da kılınsın, burada da kılınsın. Hani köprü bir olursa ekli sayılır. Bu sefer bir tarafın namazı olmaz diye durum buydu ama şimdi bir yerde cuma veya bayram kılmak mümkün müdür İstanbul'da mümkün müdür bir ilçede belki hani bir yerde bir ilçe olur 5-10 bin kişilik cemaat olur orada bir sahaya çıkarsın e bu millet nereye gidecek onun için zaruret vardır zaruretten dolayı artık ruhsat vardır herkes kendi camisinde kılıyor tabi ki kılabilir burada namaz olmaz demiyor biz zaten cumadan sonra zuhru ahırı mutlaka kılmadan çıkmayını niye diyoruz Türkiye'de cuma olmaz diye değil ki ama ilk tekbir alanın ki kurtarıyor, öbürleri sonraya kalan namaz olmuyor gibi ihtilaflar olduğu için, bir yerde kılınma ihtilafı olduğu için, bizde hangisi önce başladı, kim önce tekbir aldı ne bilelim de. Dünya kadar can var İstanbul'da. Ne yapıyoruz? Cuma'yı imamla kıldıktan sonra üzerime son kalan öğlen namazı diye zuhur kılıyoruz. Onu kılmadan sakın camiden çıkmayın derdi Efendi Hazretleri. Herkese anlatın derdi. Zuhru-ı Onun için, ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tek yerde kılınıyordu. Zaten sahabe 5-11 Medine'nin içinde yani o zaman. Evet namazgahlarına çıktıkları zaman işte bizim şimdiki camiye gitmemiz. Yarın sabah gideceğiz inşallah herkes camisine gidecek. Gittiği zaman meleklere sorar. Mâ ceza-ü lecîn amele. Ey benim meleklerim. Melekler bağırdı bize sokak başlarında. Çıkın Rabbinizin huzuruna yani bayram namazına çıkın. Çok acayip bir şeydir bu bayram namazı. Mevla Teala... Öyle buyuruyor. Dostlarına öyle bir vahiy etmiş. Musa Selam'a vahiylerde de var. Yolcuysan da gel seferden dön bayram namazları. Hastaysan gidemiyorsan emret insanlara yanındakilere seni sedyeyle taşısın götürsünler. ile taşısın götürsünler. Evet çok büyük bir meşhettir. Meşhediyev-i yani büyük günün huzurudur. Evet işçi işini bitirdi. Ne vereceğiz şimdi bunlara Mevla soruyor. Ya hepimiz işçiyiz. Allah'ın işçisiyiz, kölesiyiz. Melekler derler İlahani haseni Sen mükafatlarını sen bilirsin. tas tamam verirsin. Ne kadar onların şeyini tamamla yani. Eksik bırakma. Sen istediğin kadar ver. Eksiksiz ver. Mevla birufeyn li usyidikum Ey benim meleklerim yarın sabah bunları duyun. Bunu imamın hutbede okuması lazım değil miydi? İmamlar hutbede bu şuuru verselerdi daha iyi değil miydi? Adam nereye geldiğinden, gittiğinden haberi yok babasının peşine gelmiş. Öbürü diyor ki babamdan gördüm bayramdan bayrama gidiyoruz işte. Şuur yok. Ey benim meleklerim sizi şahit ederim. Endikat cehal tu sevabum min sıyamim şahrı Ramazan ve Bunlar Ramazan orucu tuttular, ayının orucunu tuttular. Teravih'lerini kıldılar. Bu teravih kılmayanlarda işte eksiklik olduğu kesin işte. Kıyam diyor çünkü. Teravihlerin sevabını ben ne yaptım? Ridaya ve mağfurat. Rızamı onlara helal ettim. Günahlarını affettim bu bayram sabahında bir de ben onlardan hoşnut olduğumu ilan ettim. Allah'ın rızası ve ribuanüm minallah ekber. Allah'ın en ufak rızası bütün cennetlerden daha büyüktür. Rızamı helal ettim. Ondan sonra döner bize kurban olduğum Allah'ım. Yarın duyun bunları, bayram namazında okuyun bunları, dinleyin bunları. İbadiyeyi benim kullarım seluni isteyin benden ne dilerseniz. Fakizeti ve, ve la el yevme şeyen, fi illa li illa Ululuğum, heybetim, azametim hakkına yemin ederim ki, bugünkü bayram namazındaki bu toplantınızda, bu cemaatinizde benden ne isterseniz vereceğim değil, verdim gitti. Ama ahiretiniz için ne isterseniz verdim gitti. Cennet. Havzu hevserden içmek, suratı kolay geçmek, mizanda sevap tarafının ağır gelmesi falan falan falan. Çocuklarının İslamı, onlara ahiret içindir da. Çocuğun İslamı olsa da sana şey mi taşı, odun mu taşıyacak yani? Namaz kılacak, vuruş tutacak. Hep ahiret için. Ne isterseniz verdim. Dünyanız içinde bir şey isterseniz bakacağım. Niye bakacağım? Sizin lehinize olana bakacağım. O ne demektir? ...onun için ne diyoruz biz? Hayır isteyelim. Bazen istediğimiz şey şer olabilir. İlla çocuk istiyorsun. Mevla diyor ki bakacağım. Çünkü bu dünyalık bir şey istiyorsun. Senin lehineyse çocuk vereceğim sana kabul edeceğim. Ya çocuk hırsız uğursuz olup seni keserse o çocuğu vermeyeceğim sana. Dünyalık için isterseniz araba ya bizim millet onu bunu içiyor. Sonra araba tabut oluyor ona ya. İkinci gün bayram şeyinde dünyada adam cenaze oldu işte. Ya. Yani Mevla diyor ki, dünyalık bir şey isterseniz vereceğim demiyorum. Bakacağım. Sizin lehinize neyse onu yapacak. Kurban olduğun biz seni vekil ettik. Kefilimiz sensin. Vekil olarak yetersin. Şahit olarak yetersin. Kefil olarak yetersin. Lehimize olanları ver bize dünyada ya Rabbi. Aleyhimize olacak şeyler verme bize ya Rabbi. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve alâ aleyhi aleyküm Ey bayram namazında bulunanlar, buluşanlar. İzzim Celalim hakkı için. Beni gözlediğiniz, gözetlediğiniz, yani benim sizi gördüğümü bildiğiniz sürece zellelerinizi, hatalarınızı, ayak kayıntılarınızı setredeceğim. Örteceğim, kapatacağım. Sizi rezil etmeyeceğim. Ve izzetî lâ ve lâ eftahûkûm beyni yedî ashabîl Yani ahirette dost düşman huzurunda. Büyük günah sahiplerinin huzurunda. Sizin de günahlarınız var ama o çok büyük günahlar, kebâr günahların adamların arasında. Sizi rezil etmeyeceğim, rüsvay etmeyeceğim. Sizi örteceğim, gizleyeceğim. Hakun aleyne, öfleverikum nefeka Üzerime hak olarak söz veriyorum. Ramazan'da yaptığınız masrafları, oruçta iftarlık, sahurluk bu masrafların yerini dolduracağım. Rızkınıza bereket vereceğim. İn sarifu magfura lekum. Hadi günahlarınız aff olarak bayram namazından çıkın dağılın. Kad erzaitu beni ve Siz beni razı ettiniz, ben de sizden razı geldim. Yarın bayram sabahında Allah'ım kalplerimizin kulaklarını gözeneklerini açıp da manevi e, latafimizi latifelerimizi açıp da bu nidaları duymayı bize müyesser eylesin. Amin. Fetefra'ul melâike ve bima atallâhu azil ümmete min İşte melekler bu bayram namazı dağılırken bir sevinirler bir sevinirler. allah Teala melekleri bizim hakkımızda çok şefaat etti. İstihfarcı etti, duacı etti. Sevin, sevinçli etti. Çünkü melekler bizi affolunca seviniyorlar. Onlar afolma derdi yok, günahkar değiller ki. Ramazan bayramı sabahında Allah bu ümmete bu kadar müjde verince melekler de hamd ederler, sevinirler, müjdelenirler. Allah'ın bizi de meleklerin efendim, aldığı müjdelere e, nail oldukları müjdeler için sevindiği kullardan eyle ya Rabbel Alemin. Şimdiden efendim, bu sohbeti burada bitirirken bayram gecenizi, bayram sabahınızı, bayramınızı tebrik ediyorum hayırlara vesile olmasını, ehl Sünnet'in kurtuluşuna, ehli İslam'ın saadetine vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Ve bu mübarek geceyi ve yarınki günün vazifelerini, ibadetlerini, namazlarını, zikirlerini e, ikame etmek ve ihya etmek için Allah'ımızdan muvaffakiyetler, müesseriyetler niyaz ediyorum. Allah'ım cümlemize zikrini, şükrünü ve güzel ibadetlerini yapabilmekte. Becerilik, beceriklilik nasip eylesin Muvaffakiyetler ihsan eylesin Allah'ım zamanlarımıza bereketler ihsan eylesin Kolaylık versin Ve bütün ibadetlerimizi Dergide beyan edilen madde madde Tüm ibadetleri, zikirler Bu gecede, yarınki günde Yapmaya cümlemizi muvaffak eylesin Sizleri de cümlemizi Cümle Müslümanları da hepinizi Allah'a Emanet ediyorum İdiniz, bayramınız Saadetlerle, bereketlerle, rahmetlerle, rızalarla, mağfiretlerle, sürurlarla huburlarla, sevinçlerle kalplerimiz, gönüllerimiz, yuvalarımız Allah'ım doldursun fazlı keremiyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve âli ve sahabelere teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Sallallahu aleyka Allahu ya hayra'l varâ. Teaddâdü habâti'd dimâli ve ekthera. صل عليك الله ما غيث هما فوقسهول و بالجبال